Merhaba, bugünkü konumuz sanallaştırma nedir? Sanallaştırma mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler yardımıyla çok daha verimli kullanabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür. Çözümde kullanılan sanal makinenin tanımı ilk defa, Hoppik ve Gold Bayer yaptı. Onlara göre sanal makine gerçek makinenin etkili, soyutlanmış bir kopyasıydı. Sanal makineler işlevlerine göre iki temel grupta incelenebilir. Bunlardan birincisi sistem sanal makineleri. Bu tip sanal makineler kullandıkları fiziksel kaynağı paylaşımlı olarak kullanırlar. Her bir sanal makine kendi işletim sistemine sahiptir. Bir arayüz yardımı ile donanımsal paylaşımlar ayarlanır. Bu tip sanal makineler donanım seviyesinde çalışabileceği gibi mevcut bir işletim sistemin üzerinde çalışabilir. 2. proses sanal makinesi herhangi bir işletim sistemi üzerinde modül olarak çalışır ve tek bir prosesin işletilmesine olanak sağlar. Kullanılmasındaki amaç platform bağımsız bir ortam sağlayarak üzerinde çalışacak programcıların donanım ya da işletim sistemi limitlerine göre yeniden dizayn edilmesinin önüne geçmektir. Kısaca sanal, sanallaştırma yazılımı üzerinde yüklü olduğu donanımı sanal makinelerin sanal kaynakları olarak organize eder ve paylaştırır. İşte sanallaştırma yazılımları bu paylaşımı ne kadar etkin, Akıllı ve sorunsuz yapabilirlerse o derece başarılı sayılırlar. Evet konumuz bu kadardı. Diğer derslerde görüşmek üzere.